22. Nema İsmih-i Sübhaneh İsparta'nın adil valisine ve adliyesine ve zabıtasına en mahrem ve en haz ve halis kardeşlerime mahsus olarak 22 sene evvel İsparta'nın Barla nahiyesindeyken yazdığım gayet mahrem bu misaleciyimi İsparta milletiyle ve hükümetiyle alakadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görülse ya yeni veya eski harfle, daktilo ile birkaç müsa yazılsın ki, 25-30 senedir esrarımı arayanlar ve tarassup edenler de anlasınlar ki, gizli hiçbir sırrımız yok. Ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir bilsinler, Sayık Nursi. i̇şarat Selase, 17. lem'anın 17. notasının 3. iken, suallerinin şiddet ve şumulüne, Ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen 31. mektubun 22. leması olarak lemak'a girdi. Lemalar bu lemaya yer vermelidirler. Mahremdir. En has ve halis ve sabit kardeşlerimize mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهُ فَيَوْخَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهُ بَالِهُ وَاَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُمْ شَيْءٍ قَدْرًا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 harikü dünya ve münzevilere karışmıyor. Her cevap. Yeni Sayid'in bu suale karşı cevabı süturttur. Yeni Sayid benim cevabımı kaderi ilahi versinler. Bununla beraber, mecburiyetle emaneten istiare ettiği eski Sayid'in kafası diyor ki, bu suale cevap verecek, İsparta vilayetinin hükümetidir ve şu vilayetin milletidir. Çünkü bu hükümet ve şu millet benden çok ziyade Bu sualin altındaki mana ile alakadardırlar. Madem binler efradı bulunan bir hükümet ve yüzbinler efradı bulunan bir millet benim bedelime düşünmeye ve müdafaa etmeye mecburdur. Ben neden lüzumsuz olarak müdde'ilerle konuşup müdafaa edeyim? Çünkü dokuz senedir ben bu vilayetteyim. Gittikçe daha ziyade dünyalarına arkamı çeviriyorum. Hiçbir halimle mestur kalmamış.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 Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabaatın varsa, dokuz seneden beri valisinden tut, köy karakol kumandanına kadar kendilerini mesul eder. Onlar kendilerini mesuliyetten kurtarmak için hakkında habbe-i kubbe yapanlara karşı kubbeyi habbe yapıp beni müdafaa etmeye mecbur durdurlar. Öyleyse bu sualin cevabını onlara havale ediyorum ama... Şu vilayetin milleti umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki bu dokuz senedir hem kardeş hem dost hem mübarek olan bu milletin hayat-ı ebediyesine ve kuvvet-i imaniyesine ve saadet-i hayatiyyesine bil ki il ve maddeten tesirini gösteren güzel risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağda ve zarar hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garaskarane tereşruhat-ı siyasiye ve dünyeviye görülmediği ve lillahilhamd şu Isparta vilayeti eski zaman Şam-ı Şerif'inin mübarekiyeti ve alem-i İslam'ın medrese-i umumisi olan Mısır'ın Cami-ül Ezher'i mübarekiyeti nevinden kuvvet-i imaniye ve salavet-i dini cihetinde bir mübarekiyek makamını Risale-i kazanarak bu vilayette İmanın kuvveti lakaytla ve ibadetin iştiyatı sefahete hakim olmasını ve umum vilayetlerin tevkinde bir meziyeti dindaraneyi Risale-i Nur bu vilayete kazandırdığından elbette bu vilayetteki umum insanlar hatta haraza dinsizi de olsa beni ve Risale-i Nur'u müdafaya mecbur diyor. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde benim gibi vazifesini bitirmiş. Ve lillahil binlerle şakipler benim gibi bir acizin yerinde çalışmış. Ve çalıştığı hengamda ehemmiyetsiz cihi hakkım benim müdafaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dava vekilleri bulunan bir adam kendi davasını kendi müdafaa etmez. İkinci işaret. Henkitkarane bir suala cevaptır. Aile dünya tarafından deniliyor ki sen neden bizden küstün?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 misavat esası üzerine tahakküm ve taallubu kaldırmak bir soru bizim bir kanunu esasimiz hükmene geçtiği halde, sen kah hocalı, kah suretinde teveccühü ammeyi kazanarak nazarı dikkati kendine celbederek, hükümetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı içtimai elde etmeye çalıştığın. Zahir halin ve eski zamandaki macerai hayatının delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise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 En evet, cevabı, hayatı ictimai beşeriyede bir çığır açan, eğer kainattaki kanun-ı fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanunu fıtrata, tatbiki harekete mecburiyet var, elbette beşeriyeyi değiştirmek ve nebi Beşer'in hırkatındaki hikmet-i kaldırmakla Mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir. Evet, ben mesela ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren müsavatı hukuk mesleğini kabul edenlerden ve şefkatten ve İslamiyetten gelen sırr-ı adaletle Burcuva denilen tabakayı havasının istibdak ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetinde adaleti tamlehinde. Zulüm ve tahallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat Mev'i Beşer'in fıtratı ve sırr-ı hikmeti müsavat-ı mutlaka zıttır. Çünkü fatır-ı kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için az bir şeyden çok mahsulat aldırır. Ve bir sayfada çok kitapları yazdırır. Ve bir şeyle çok vazifeleri yaptırdığı gibi. Beşer nevi ile de binler nevin vazifelerini gördürür. İşte o sırrı azimdendir ki, Cenab-ı Hak insan nevini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratla yaratmıştır. Sair hayvanat gibi kulağlarına, latifelerine, duygularına hat konulmamış, serbest bırakıp tatsız makamatta gezecek istiğdat verdiğinden, bir nevi iken, ...binler nevi hükmine geçtiği içindir ki... ...arzın kalitesi... ...ve kainatın neticesi... ...ve zihayatın sultanı hükmene geçmiştir. İşte nevi insanın... ...tenerdi önün en mühim mayası ve zenberi, ...müsabaka ile... ...hakiki imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak... ...mahiyet ve şeriyenin teddiliyle... ...aklın söndürülmesiyle... ...kalbin öldürülmesiyle... ...ruhun mahvedilmesiyle olabilir... Evet şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istidadı yaşayan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya layık iken ve tabi ki o kafada müstahak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kamilane şu sözün Ne mümkün zulm ile bidar ile inha-i hürriyet. çalış idraki kaldır, muktedirsen ademiyetten sözünün yerine bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim Ne mümkün zulm ile bidat ile inhayi hakikat. Çalış, kalbi kaldır, muktedirsen Adem'e get. Veyahut ne mümkün zulm ile bidat ile inhayi fazilet. Çalış vicdanı, kaldır, muktedirsen Adem'e get. Evet, imanlı fazilet medar-ı tahakküm olmadığı gibi sebebi istidat da olamaz. Tahakküm ve galip etmek faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz ve fark ve tevazu ile hayat-ı ıştimai-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillahilham, bu meşrep üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fakir suretimle dava etmiyorum. Fakat mimet ilahiyeyi tahdis suretimde şükretmek niyetiyle diyorum ki, Cenab-ı Hak ve keremiyle, ulum-i imaniye, ve Kur'an'iye çalışmak ve fehmetmek haziretini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı ilahiyi bütün hayatında billahi nehamd, tevfik ilahi ile şu millet-i İslamiyenin menfaatına, saadetine sak ederek, hiçbir vakit vasıtayı tahakküm ve tegallük olmadığı gibi ekser ehl-i matluk olan teveccüh-ül az ve hüsnü kabulü halk dahi, mühim bir sırrı binaen benim menfurumdur. Onlardan kaçıyorum. 20 sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzur görüyorum. Fakat risale Nur'u beğenmelerine bir emane diliyorum. Onları küstürmüyorum. İşte ey ehli dünya, dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir cihet-i temasın bulunmadı ve 9 sene esaretteki bu hayatımın şahadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken Bana eski bir mütegallip ve daima fırsatı bekleyen ve kibri istiddat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarasut ve tazikimiz hangi kanunladır? Hangi maslahatladır? Dünyada hiçbir hükümet böyle farkal kanun ve hiçbir ferdin pasribine mazhar olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde bana karşı yapılan bu kadar bet muamelelere yalnız değil benim küsmemdir. Belki eğer bilse, nevi beşer küser, belki kainat küsüyor. Üçüncü işaret. Mağlakalı divanecesine bir sual. Bir kısım ehli hüküm diyorlar ki, madem sen bu memlekette duruyorsun, şu memleketin cumhuriyeti kanunlarına inkiyat etmek lazım gelirken, sen neden inziva perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ben cümle. Şimdiki hükümetin kanununda, Vazife haricinde bir meziyeti, bir vaziyeti kendine takıp, onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek, müsabat esasına istinadeden eden, cumhuriyetin bir düsturuna münafidir. Sen neden vazifesiz olduğun halde elin öptürüyorsun. Halk beni dinlesin diye tut bir vaziyet takınıyorsun. El cevap, kanun tatbik edenler,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 ve milletin o müşire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccüh'e iştirak ederse, ve onun gibi o teveccüh ve hürmete mazhar olursa, veyahut o müşir o nefer gibi adileşirse, ve o neferin sönük vaziyetini alırsa, ve o müşirin vaziyeti haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa, hem eğer en zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir erkanı Hart ı harf en aptal bir neferle, teveccüh-ü ammede ve hürme ve muhabbette müsavata girerse, o vakit sizin bu müsavat kanununuz hükmünce bana şöyle diyebilirsiniz. Kendine hoca deme, hürmeti kabul etme, haziretini inkar et, hizmetçine hizmet et, dilencilere arkadaş ol. Eğer deseniz, bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hasdır. Sen vazifesiz bir adamsın, Vazife var gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. En yani cevap. Eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada la ye mutane daimiy kansa ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürürse o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa sözünüzde dahi bir mana olurdu. Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil Cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dima koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar ihma edilmez. Onlar da idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor, ve madem tabirin öbür tarafındaki en bir şey istikbal, her terdin en büyük meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinad eden vazifeler, yalnız milletin hayat dünyeviyesine ait içtimai ve siyasi, ve askeri vazifelere mülhasır değildir. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi. Ebed tarafına giden yolculara da hem vesika hem o zulümaklı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife o vazife kadar ehemliyet değildir. Böyle bir vazifenin inkarı ölümün inkarıyla Ve her gün el mütehakküm davasını, cenazelerinin mühürüyle imza edip tasdik eden 30 bin, şahidin bin şahidini tekzir ve inkar etmekle olur. Madem manevi hacca k zaruretiye eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en önemli, evet yolunda, seyahat için pasaport varakası ve berzah zulimatında kalbin ceph وسعادة الأبدية نن anahtarı olan imandır. Ve imanın ده درس وتحقيق ده. إلّا بالطبع، أولئك الذين يرون هذه الوضعية، أهل ı nimet suretinde kendine edilen nimet في هذه الحالة كفواة النعمة في هذه الحالة كفواة النعمة في هذه الحالة كفواة النعمة في هذه الحالة كفواة İşte beğenmediğiniz ve müsavatsızlık zannettiğiniz inziva bunun içindir. İşte bu hakikatle beraber beni işkenceyle taciz eden sizin gibi enaniyette ve bu kanun ve müsavatı kırmakta firavunluk derecesinde ileri giden mütekebbirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebbirlere karşı tevazu tezellir zannedildiğinden tevazu etmemek gerekir. Belki ehli insan. ve mütevazi ve adil kısmına derim ki, ben fedillahilhamd, kendi kusurumu, aczimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebbirane bir makam ihtiram istemek. Belki her vakit nihayetsiz kusurlarımı, içmiyimi görüp, istiğfarlı teselli bulup, halklardan ihtiram deyin, dua istiyorum. Hem zannederim benim bu mesleğimi, benim bütün arkadaşlarım biliyorlar. Yalnız bu kadarı var ki Kur'an-ı Hakim'in hizmeti esnasında ve hakaiki imaniyenin dersi vaktinde o hakaik hesabına ve Kur'an suretine o makamın iktiza ettiği izzet ve vakar ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip başımı ehl-i eğmemek için o izzetli vaziyeti muvakkaten takılıyorum. Zannederim ehl dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki bu noktalara karşı çıkabilirsin. Cayi hayret bir Arzı muamele malumdur ki her yerde ehli Arif marifet ve ilim noktasında muhakeme eder Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse meslek itibarıyla ona karşı bir dostluk ve bir hürmet eser Hatta düşman bir hükümetin bir profesörü bu memlekete gelse ehli Maif onun ilin ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler Halbuki İngiliz'in en yüksek meclis ilmiyesinin Meşihat İslamiyeden sorduğu altı sualin cevabını altı kelimeyle Meşihat İslamiyeden istedikleri zaman, bura maaretinin hürmesizliğine uğrayan bir ehli marife o altı suale altı kelimeyle masarı takdir olmuş bir cevap veren ve ejenilerin en mühim ve hükümlerin en esaslı düsturlarına hakiki ilin ve marifetle muhareze edip ganebe çalan. ve Kur'an'dan aldığı kuvvet-i marifet ve inne istinaden Avrupa filozoflarına meydan okuyan ve hürriyetten altı ay evvel İstanbul'da hem ulemayı ve hem de mekteplileri münazaraya davet edip kendisi hiç sormadan suallerine nokşansız olarak doğru cevap veren ve bütün hayatını bu milletin saadetine hasreden ve güzel risale o milletin Türkçe olan lisanıyla neşhedip o milleti tembir eden, hem vatandaş, hem dindaş, hem dost, hem kardeş, bir ehli mağribize karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adalet besleyen ve belki hürmetsizlik eden bir kısım mağrib dairesine mensup olanlarla az bir kısım resmi hocalardır. Haşiye, Yeni Said diyor ki, şu makamda eski Said'in iftiharkarını söylediği şu sözlere ben iştirak etmiyorum. Bu risalede sözü ona verdiğim için susturamıyorum. Enaniyetlere karşı bir parça enaniyetini göstersin diye sükut ediyorum. İşte gel bu hale ne diyeceksin? Medeniyet midir? Maarif perverlik midir? Vatan perverlik midir? Milliyet perverlik midir? Cumhuriyet perverlik midir? Aşağı aşağı Hiç, hiçbir şey değil. Belki bir kaderi ilahidir ki. O kaderi ilahi, o ehli marifet adamın Dostluk ümit ettiği yerden adalet gösterdi ki, hürmet yüzünden ilmi riyaya girmesin ve iflas kazansın. Fatime, kendince cay hayret ve medar şükran bir taavruz. Bu tevkalade enaniyetli, aynı dünyanın enaniyet işinde o kadar kısasiyet var ki, eğer şuuren olsaydı, keramet derecesinde veyahut büyük bir deha derecesinde bir muamele olurdu. o muamelede şudur. Kendi mevsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyakarane enaniyet vaziyetini. Onlar enaniyetlerinin hassasiyet mizanıyla hissediyorlar gibi şiddetli bir surette. Ben hissetmediğim enaniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu 8-9 senede 8-9 defa tecrübem var ki onların zalimane bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra kaderi ilahiyi düşünüp niçin bunları bana musallat etti diye nefsinin desiselerini arıyordum. Her defa da ya nefsim şuursuz olarak enaniyete tıklıyı meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış anlıyorum. O vakit kaderi ilahi o zalimlerin zulmü içerisinde hakkımda adalet etmişlerdi. Ez cümle. Bu yazın arkadaşların güzel bir atabemi dinlediler. Bir seyrangaha gittiler. Şuursuz olarak nefsimde hot furuşane bir keyif arzusu uyanmakla en dünya öyle şiddetli o arzumun karşısına çıktılar ki yalnız o gizli arzuyu değil. Belki çok iştahlarımı kestiler. Hatta ez bu defa Ramazan'dan sonra eski zamanda gayet büyük kutsi bir imanın bize karşı gaybî kerametiyle iltifatından sonra kardeşlerimin tatma ve ihlasları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsnü içinde ben bilmeyerek nefsin müftekhirane dünya müteşekkirane perdesi altında riyakarane bir enaniyet vaziyetini almak istedi birden bu ahl dünyanın hassiz hassasiyetle ve hatta riyakarlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda birden bana iliştiler Ben Cenab-ı Hakk'a şükür ediyordum. Bunların zulmü bana bir vasıtayı iflas oldu. وَقُرْ رَبِّ اَوْضِ لِكَ مِنْ هَنَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَوْضِ لِكَ رَبِّ اَنْ يَخْطُرُونَ De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanında bulunmalarından da ya Rabbi sana sığınırım. اللهم يَا حَتِيسٍ يَا خَيْرَ الْحَافِزٍ اِحْفَذٍّ وَحْفَزْ رُفَقَائِ مِنْ شَرْفِ الْنَفْسِ وَشْشَيْطَانِ وَمِنْ شَرْفِ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانِ وَمِنْ شَرْفِ اَهْلِ الْضَلَالَةِ وَاَهْلِ الْتُغْيَانِ Amin, amin, amin. Ey muhafaza edici olan ve koruyucuların en hayırlısı olan Allah'ım beni ve arkadaşlarını nefsim ve şeytanın şerrinden insanların ve cinlerin şerrinden, ehl dalalet ve turuyanın şerrinden muhaf Amin, amin, amin. Subhaneke la ilmelena, inna ma allemtena, inneke entel alimun hakim. Seni her türlü nuhsandan enzih ederiz. Senin bize öğrettiğimden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakim misin?